Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Evvela alemler Rabbi olan Allah hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan bir tek alemden Rabbidir. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamd edilmeye layık olan odur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehl-i ve Eshabı'nın üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz, safa getirmişsiniz. Nasılsınız efendim? Hamd olsun. Nasılsınız? Hamd olsun efendim. Efendim Ahmet Demirda, Esselamu Aleyküm Hocam. Allah için ben sizi çok seviyorum. Selam. Hocam Allah'ın bizden razı olduğunun müjdesini nasıl alacağız? Bu müjde nasıl olacak? Allah sizden ebeden razı olsun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Allah'ın bizden razı olduğunu nasıl anlayacağız? Bununla beraber bu müjdeyi nasıl alacağız? Eğer kul Allah'tan razı olursa Allah da kulundan razıdır. Kul Allah'tan ne kadar razıysa Allah da kulundan o kadar razıdır. Aynı şey muhabbet içinde, sevgi içinde geçerlidir. Kul Allah'ı ne kadar seviyorsa bilmesi gerekir ki Allah da onu o kadar seviyor, öyle seviyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye vesselam. Size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet Yaratıl Allah deyince buyurdu ki her biriniz kendi gönlüne baksın. Onun gönlünde Allah neredeyse o da Allah katında öyledir, oradadır. Herkes kendi gönlünden imanını da anlar, muhabbetini de anlar, Allah'ın kendisinden razı olup olmadığını da anlar. Eğer kul bütünüyle Allah'a teslim olmuşsa Allah'ın kendisine yaptığı her muameleden razıysa, muamele ne olursa olsun, nefsine ne kadar ağır gelirse gelsin, ondan razıysa, yani onun kendisi için hayır olduğunu kabul ediyor, rahmet olduğunu kabul ediyor, Allah'ın sevgisinden, muhabbetinden dolayı kendisine böyle bir muamele yaptığını kabul ediyorsa, bu durumda o Rabbinden razı olmuştur. Eğer itiraz ediyorsa, eğer kabullenemiyorsa, neden Allah bunu böyle yaptı diyorsa, razı olmamıştır, kabullenememiştir. Bununla beraber Allah'a güvenip, Allah'a tevekkül ediyorsa, evet Allah'tan razı olmuştur, iman etmiştir, Rabbine güvenmiştir. Aslında güvendiği kendi imanidir, kendi sevgisidir. Eğer seviyorsa, bu durumda o sevgisine güvenerek, Allah'ın da kendisini sevdiğini anlaması gerekir. Bununla beraber Allah'ın rızasını gözetiyorsa, Rabbim benden razı olsun diye çaba gayret sarf ediyorsa, kendisine nasıl bir muamele yapılırsa yapılsın, onu kabul ediyor, o da razı oluyorsa Rabbinden, Allah da ondan razı olmuştur. Ne kadar kul razıysa o da o kadar razıdır. Zatın biri söylüyordu, ben diyor, yolun başındayken Rabbimi istediğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki Rabbim beni istiyormuş meğer. Yolun başındayken Rabbimi sevdiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer Rabbim beni seviyormuş. Yolun başındayken Allah'ın benden razı olması gerektiğini zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda gördüm ki meğer benim Allah'tan razı olmam gerekiyormuş. Ben Allah'tan razı olursam o da benden razı olur. Evet, rızayı böyle anlamak gerekiyor. Elbette ki bir de manevi yolculuk esnasında itminandan sonra razıye mertebesinde veya merziyede bazen bu itminanda da edebilir. Allah perdeyi açar kulum ben senden razı oldum ya da kulum ben seni seviyorum diye Rab'inden hitap alabilir. Elbette ki bir şehade ile beraber. Ama asıl anlaşılması gereken, herkesin anlaması gereken rıza kendi gönlündeki rızadır. O eğer Rab'inden razı olduysa, Rab'bini sevdiyse Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, Rabbine teslim olduysa evet, bilmesi gerekir ki Rabbi de onu seviyor. Ondan kurun kendisinden razı olduğu kadarıyla razı olmuştur. Benim biraz önceki söylediğim rıza, bütünüyle rızadır. İnşallah hep beraber e, bu çabayı, gayreti zaten sahip ediyoruz. Rabbimiz bizden razı olsun diye, daha doğrusu biz Rabbimizden razı olalım diye O'na iman edelim diye, O'na teslim olalım, O'na güvenelim diye bu çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Bu da ancak Marifetullahla e, kazanılması gereken bir durumdur. Kul ne kadar Rabbini tanırsa o kadar O'na güvenir, o kadar O'na teslim olur ve o kadar O'ndan razı olur, o kadar O'nu sever. Onun için Rabbimizi esmasından tanımaya çalışmamız gerekir. Bu çabamız, bu gayretimiz Rabbimizi sevmemize hem de razı olmamıza vesile olur, sebep olur. Ee, i̇nşallah hep beraber bunu kazanacağız. Evet. Efendim Esra Zarifoğlu Çatak, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sizi daha önce dinlemiyordum. Hatta böyle bir programdan haberim bile yoktu. Sizi dinledim. Huzur veriyorsunuz. Sohbetinizle sizden dua istiyorum. ''Hocam namazlarımı kılıyordum, bıraktım. Hiçbir şey gelmiyor içimden. Çokça huzursuzum. Dua edin bana. Hocam iki çocuğum ve eşim için de, eşim de kılmıyor. Biraz uzak namaza dönsün istiyorum hocam. İlk defa mesaj atıyorum size. Annemin sayesinde sizi, programınızı öğrendim.'' demiş efendim. Evet. Allah razı olsun. Bunun için bir çaba gayret sarf etmek gerekiyor, hem kendisi için, hem çocukları için, hem eşi için. Önce namaz için Rabbim beni huzura davet ediyor. Rabbim benimle konuşmak istiyor. Daha doğrusu Rabbim benim kendisiyle konuşmamı istiyor. Huzuruna çıkmamı istiyor. O'nu zikretmemi, tesbih etmemi, hamd etmemi istiyor. Hem de bu daveti günde 5 sefer yapıyor. Benim Rabbimin davetine icabet etmem lazım deyip gönlünü böyle hazırlamaya çalışması lazım. Eğer gönlünü böyle hazırlamaya çalışırsa sonra namaza durduğunda ben Rabbimin huzurundayım. Ben Rabbimin huzurunda mirajdayım. Derse inşallah o namazın Allah'ın huzurunda durmanın, miracın tadını alır, ondan vazgeçemez, onu bırakamaz. Namazı bir görev gibi, bir borç gibi, bir yük gibi anlamaz, bir nimet gibi anlar, onu muhabbetle yapar. Hatta namaz vakti gelmeden, Rabbimin huzuruna çıkacağım birazdan deyim, böyle bir manevi heyecana, muhabbete de sahip olur inşallah. Bu bütün müminler, Müslümanlar için geçerlidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle sıkıldığında, daraldığında ne buyuruyordu? Ya Bilal, bizi ferahlat. Bir ezan oku, namaz kılalım, rahatlayalım. Bizi ferahlat. Bütün sıkıntılarımız gider. Rabbimizin huzuruna çıkınca bütün sıkıntılarımız gider. Bütün sorunlar biter. Çünkü mülkün sahibi O'dur. Bizim sahibimiz O'dur. O'nun huzurunda her şeyi unuturuz, unutmamız lazım. Sorun ne olursa olsun, mutlaka Rabbimiz rahmetiyle, lütfuyla, muhabbetiyle bize muamele eder, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı giderir. Bize ikramda bulunur. O'na güvenelim, emin olalım. Mümin olmak emin olmayı gerektiriyor çünkü. Aynı şekilde bir kul ne kadar Allah ile muhatap olursa o kadar Rabbi ile samimi olur. Yakın olur. Evet bu e, muhatap olma Allah'ın emriyle günde beş sefer huzura çıkıp muhatap olmak vardır. Bir de ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken evet, Allah'ı zikredin buyurdu. Her halükarda evet, onu zikrettiğimizde onu hatırladığımızda, andığımızda, hesabını yaptığımızda bu yakınlığımız, bu muhabbetimiz, bu samimiyetimiz, dostluğumuz oluşmaya başlar. Yavaş yavaş kemale erer inşallah. Evet. Efendim Hüseyin Gürsınar çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum değerli Aynen. dostlar. Teşekkür ediyoruz. selamlarımızı selamlarımı iletirseniz sevinirim demiş efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı hepsinin bütün müminlerin, müslümanların üzerine olsun inşallah. Derin güneş. Esselamu aleyküm. Merhaba. Benim size bir sorum olacaktı. Ben evleneceğim adamın bir hatasını gördüm ve ayrıldım. Ve elin Kur'an-ı Kerim'e vurup yemin ettim barışmam diye. Aradan bir yıl geçti. Şimdi benle evlenmek istiyor. Ben de istiyorum ama ettiğim yeminden de korkuyorum. Tövbe ettim ama içim rahat değil. Lütfen beni aydınlatın. Saygılarımla demiş efendi. Evet. En büyük yemin Allah adına yapılan yemindir. Kur'an Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın adına yapılan yemin gibi olmaz. Hatta Allah'tan başka bir şeyin adına yemin etmek caiz değildir, doğru değildir. Ee, yanlış anlaşılmış, sanki Kur'an-ı Kerim'e yapılan yemin, Allah'a Allah adına yapılan yeminden daha büyükmüş gibi zannetmek e, büyük bir hata, büyük bir yanlış, büyük bir eksiğimizdir bu. Yemin edildiğinde yapılması gereken şey nedir? Evet, yeminin kefaretini vermektir. Yemin'in kefaretini verdiğimizde ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Herhangi bir konuda yemin ettiğinizde eğer sonra ondan başkasını hayır görürseniz yemin'inizin kefaretini verin. O hayır olanı yapın diye emretmiş. Bu bir emir. Yoksa ben yemin etmişim. Bu da hayır görüyorum ama yemin etmişim. Onun için yapmam demeyin buyurdu. Yemin'inizin kefaretini verin. ''Hayır olanı tercih edin, hayır olanı yapın.'' buyurdu. Biz de Resulullah Efendimiz'e tabi oluyor. Gönlümüz de e, rahat olsun. E, i̇nşallah sonuç hayır olur. Evet. Efendim İzmir'den taha saygın. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu demişken. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim Allah'ın zati, subuti ve fiili sıfatlarını nasıl anlamalıyız? Ve bunun yanında celal, cemal ve kemal sıfatlarını nasıl anlamalıyız? demiş efendim. Başka sorusu da var. Evet. Rabbim bizi el-esmaul hüsnasından tanımak gerekir. Allah'ın zati sıfatları, sübuti sıfatları diye alimlerimiz böyle ayırmış olsa da zaten ismi üzerinde zati sıfatları zatında olanlar. Sübuti sıfatları sabit olan e, sıfatları demektir. Zatî olarak Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle anlamak gerekiyor. Sübuti olarak tecelli eden isimleridir, sübuti sıfatlar. Zatî olarak ister Allah deyin ister Rahman deyin buyurdu. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah rahmeti zatına yazdı buyurur. Kulları için tecelli edeni söylüyoruz. Allah'ın isimleri sonsuz ve sınırsızdır çünkü. Aynı şekilde sübuti sıfatlarıyla, kendisinde sabit olan sıfatlar bu da el-esmaul husna'nın hepsidir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Ee, onun için bize düşen el-esmaul husna'yı öğrenmektir, anlamaktır. Ee, Rahman ismi ve bir de Zat ismi olan Allah ismini Zati sıfatları olarak anlamak gerekiyor. Gerisini sübuti sıfatlar olarak anlamak gerekiyor. Evet, sabit olan sıfatlar gene. Evde evet. Celal, Cemal ve Kemal sıfatları Evet. Derken gene hepsi aynıdır, hepsi birdir. Cerar'ın Cemali, Cemal'in de aynı şekilde Celali vardır. Celal'i vel ikram. Yani Celal ismi tecelli eder ama beraberinde ikramı getirir. Beraberinde Cemali vardır. Kulları için böyle tecelli eder. Yoksa sadece Celal'ını görüp yani e, kuldaki tecellisi nasıl olur? Musibet olarak, bela olarak, e, dedikodu olarak, iftira olarak kula geldiğinde e, Celal ismi onun için tecelli etmiştir. Ama arkasında Allah'ın ikrami vardır. Zülcelali ve ikram. Arkasında cebali tecelli ediyor, ikrami tecelli ediyor. Muhabbeti, sevgisi tecelli ediyor. Mesela Allah sabredenleri sever buyurdu. Allah sabredenleri seviyorsa bu durumda Önce celal tecelisi gelmiştir, peşinden cemali gelmiştir, sevgisi gelmiştir, muhabbeti gelmiştir. Aynı şekilde e, cemalinde de e, celali gizlidir, yani manevi olarak ikramda bulunur. Kulun o ikramı alırken titremesi gerekir. Acaba Rabbim beni nasıl bir imtihana tabi tutuyor, acaba bu nimetin hakkını verebilir miyim? Onu imtihan olarak görme, görmesi gerekir eğer gerekeni yapmazsa celali tecelli eder bu sefer. Gazabına uğrar yani. Evet Bunu böyle e, anlamak gerekiyor. E, zaten celali de, cemali de ikisi de e, Kemal sıfatlarıdır. Bütün isimleri Kemal'dir, Kamil'dir. Kemalat bir tek ona aittir. Hul ise zayıftır, acizdir, eksiktir. E, sadece Gönül itibariyle, Allah'ın isimleriyle, güzelliğiyle dolduğunda o onun kemalatı olur, onun kemalatı olur, ona ait bir kemalatı olur, yoksa kamil değildir. Evet ama e, Allah'ın e, isimleri, sıfatları zatında kamildir, kemalat üzeredir, zatına yakışır şekilde, kulun anlamayacağı şekilde, subhan olarak. Efendim izleyicimiz devamla merak ettiğim başka bir soru da diyelim ki bir insan türlü türlü günah işlemiş olsa sonra da nasuh bir tövbeyle tövbe etse bu insan ahirette tövbe etmeden önceki günahlardan da hesap görür mü ya da tövbe ettiği için o günahları işlememiş gibi mi olur? Evet eğer tövbe etmişse bu durumda bir daha o günahı işlememişse o günahı işlememiş gibidir ondan hesaba çekilmez sorulmaz eğer iman etmiş, bununla beraber salih amel işliyor, güzel yapmaya çalışıyorsa Allah onu e, siler, yok sayar, onu inkar eder buyurdu. Olmamış gibi muamelede bulunur. Hangi günahları, e, hangi günahlarından dolayı hesaba çekilir? Tövbe etmediği, istiğfar etmediği, vazgeçmediği günahlardan dolayı. Eğer tövbe etmiş, istiğfar etmişse Olmamış gibi kabul eder. Aynı şey küfür içinde geçerlidir. Biri kafirdir, müşriktir, münafıktır veya Yahudidir, Hristiyandır fark etmiyor. İman ettiğinde imandan önceki günahını, şirkini, köfrünü, nifakını Allah yok sayar, olmamış gibi sayar. Muameleyi de öyle yapar. Aynı şey günahlar içinde böyle geçerlidir. Allah öyle buyurdu. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek. Hocam sizleri çok seviyoruz. Siz her şeyin en güzelliğini hak ediyorsunuz. Ellerinizden öpüyorum. Münşe Allah efendim. razı olsun. En güzel şeye layık olan kardeşlerimizdir. Allah'ı sevenlerdir. Rabbini isteyip arayanlardır. Rabbinin rızası, derd, rızasını dert edinmiş olanlardır. Rabbimizin sevgisi peşinde, dostluğu peşinde koşanlardır. Sevilmeye layık olanlar onlardır. Efendim Ömer Güncü, Efendimiz'e selam olsun, geceniz mübarek olsun efendim. Allah razı olsun. Ailede bir babanın evladı eşine nasıl davranması gerekir ki Allah o yuvaya rahmet etsin? Her zaman için önümüzde bir ölçü vardır. Bu ölçü Resulullah Efendimiz ve vesselam'dır. O kendi ev halkına nasıl muamelede bulunduysa en kamil mağaradaki en güzel Muamele o muameledir. Hepimiz bu dakika Resulullah Efendimiz'in ailesine olan muamelesini biliyoruz. Az çok. Bunu yapmaya çalıştığımızda Allah bize bilmediklerimizi de öğretir. Bu çabayı gayreti sarf ettiğimizde göreceğiz ki Allah'ın rahmeti oraya iner. Allah rahmetini indirir. Allah rahmetini indirirken mutlaka o rahmeti almaya çalışmak gerekir ki o rahmete nail olmuş olalım. Rahmetini indirirken eğer birileri o rahmetten kaçarsa rahmet ona gazap olur. Nasıl ki Allah'ın ayetleri takva sahipleri için nur oluyorsa, rahmet oluyorsa aynı şekilde kafirlerin de küfrünü arttırır. Münafıkların nifakını arttırır. Onların azabını arttırır. Evet Allah'ın rahmeti inerken de bu böyledir. O rahmeti Allah'tan bilmez, Allah'tan görmezse, onu inkar ederse, onu yok sayarsa o gazaba dönüşür, azaba dönüşür. Elbette ki o rahmeti isteyip hak edenler için değil. Rahmeti yok sayan ve görmezden gelenler için bu böyledir. Bize düşen, alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Evet, ev halkına da aynı şekilde rahmet olmaktır, rahmeti istemektir. Rahmetin inmesine, tecelli etmesine de vesile olmaktır. İnşallah beraber böyle yapacağız. Efendim evet. şanlı utfadan kara Karakuş, selamünaleyküm. Efendimizin ellerinden öper, saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. Cuma günü iş yerini namaz saati kapatalım diyorum ama ortağımı ikna edemiyorum. Bana sen git iş zamanıdır ben beklerim diyor. Bu durumda nasıl yapmalıyım? Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizin vesilenizle birçok kardeşim oldu. Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Böyle bir durumda yapılması gereken Allah'ın emrini yerine getirmektir. Cuma günü, Cuma namazı vaktinde Allah alışverişi haram kılmıştır. Alışverişi bırakın dedi. Alışverişi bırakıp evet namaza Allah'ın davetine icabet edin dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için evet, kendi işinize dağılın, yeryüzüne dağılın buyurdu. Eğer ortakı böyle söylüyorsa onun yapması gerektiği şey şudur o namaz saatinde ne kazanılmışsa ne kadar kazanılmışsa kar yapılmışsa kendi payına olanı alıp fakir fukara'ya dağıtmaktır. Evet böyle yapması gerekir ki o ona haram olmuş olur çünkü. Evet onu almaz fakir fukara'ya kendi kar payını dağıtır. Evet. Efendim Sevim Barış Elmadah Ankara'dan Nazar aldığımda beynimin, ruhumun donduğunu hissediyorum. İki saat okuyamıyorum, uyuyamıyorum. Bayılıyor muyum bilmiyorum demiş. Nazar nedir? Ruha mı geliyor nazar Nazar enerjisi? Nazara karşı nasıl tedbir alabilirim? Saygılar Hazretim. Sunucu kardeşim sizden Rabbim razı olsun demiş. Amin. Sizden inşallah. Nasıl kötü nazar varsa... Aynı şekilde bir de doğru güzel nazar vardır. Manevi nazar vardır. Eğer biri muhabbetle birine bakıyorsa onun gönlünden, gözünden ona o gönlündeki muhabbet akar. Aynı şekilde eğer biri hasetle bakarsa nazar, evet kötü nazar deyince hasetle bakış manasındadır. Hasetle bakarsa yani bu nimet buna layık değildir. Bu bu nimete layık değildir. Bu nimet bunda değil de bende olmalıydı. Ya da bu nimet bunda olmaması gerekir. Olmasaydı diye hasetle bakarsa bu kötü bakış, kötü nazardır bu. Bu durumda e, beden etkilenir ondan, nefis etkilenir ondan. Ruh etkilenmez. Beden ve nefis bundan etkilenir. Yapılması gereken şey nedir? Evet, Allah'ın eee öğrettiği gibi gerekeni yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki son iki süreyi, yani Felak ve Nas suresini okuyup başından ayağına kadar kendini mesh gerekir. Bu korunmak içindir. Aynı şekilde böyle bir durum olduğunda da gene bunu yapması gerekir. Ama olmadan önce korunması daha doğrudur. Resulullah Efendimiz her gece yatmadan önce bunu yapıyordu. Evet biz yatmadan önce bir de sabah kalkarken bunu yaparsak İnşallah nazardan korunmuş oluruz. Bunu üç sefer tekrar etmek gerekir yalnız. Evet. felak suresini, Nas suresini üçer sefer okuyup her seferinde başımızdan başlayıp bütün vücudumuzu mesletmemiz lazım. Bu durumda o kötü nazardan, kötü bakıştan, haset bakışından kendimizi korumuş olur, etkilenmemiş oluruz. İnşallah bundan sonra böyle yapacağız. Evet. Efendim Sultan Çetin. Selamun Aleyküm Hocam. Aleykümselam. Ticaret ile uğraşıyorum. Giyim üzerine dükkanım var. Sorum şu. %100'ün üzerindeki kar haram mıdır? Ne kadarı helal olur demiş efendim. Evet. Ticaret yaparken ticaretin makul ve mantıklı olması gerekir. Yani bir e, mali ucuza almak başka bir şeydir. pahalı almak başka bir şeydir. Ucuza aldığın e, Malın kârı daha fazla olmuş olur. Eğer pahaliye almışsa, bir daha onu yüzde yüze satarsa o e, daha hiçbir fiyat olmuş olur. Dengeyi onun kurması gerekir. Hem kar etmesi gerekir hem de başkasına da zulmetmemek gerekir. Karın makul ve mantıklı olması gerekir. Buna böyle bir sınır koymak ya da yüzde şu kadar olsun demek doğru değildir. Biri aynı mali 5 liraya alır, öteki gider 15 liraya alır. Mal aynı maldır. Her biri 12 iki katına satarsa bu doğru olmaz. Bu durumda o e, karı kendisinin belirlemesi gerekir. Ona göre kâr etmesi gerekir. Evet. E efendim Kütahya'dan Safiye Çakır, Selamun Aleyküm, Bir yere bağlanmamız gerekir mi diye sormuş efendim. Evet, bir yere bağlanmak gerekir mi? Her ağacın, her meyve veren ağacın bir kökü vardır. Bağlı olduğu bir yer vardır. Bağlı olduğu yer topraktır. Eğer ağacın kökü topraktan koparsa ne olur? Kurur. Onun için herkesin mutlaka bağlı olduğu bir yer vardır. Herkesin mutlaka bir mürşidi vardır. Takip ettiği, dinlediği, sözünün kendisi yanında geçerli olduğu biri vardır. Birileri vardır veya. Bir kişi yoksa birçok kişi var demektir. Biraz ondan öğrenmeye çalışır, biraz ondan almaya çalışır, biraz onun gibi, biraz ötekini gibi yapmaya çalışır ki her birine uymuş olur. Gönlü her biriyle beraber olmuş olur. Her birine tabi olmuş olur. Her birine aynı şekilde gönül itibariyle bağlanmış olur. Ama öyle birine bağlanmak gerekiyor ki Gönlümüz meyve versin. O gönül toprak gibi olması gerekir. Öyle ki o bağlantı o gönülde Resulullah Efendimiz'in muhabbetini yeşersin. Allah'ın muhabbetini yeşersin. Allah'ın vahyinin muhabbetini yeşersin. eğer böyle bir bağlantıysa bu durumda ondan istifade etmiş olur, fayda görmüş olur, onunla beraber dirilmiş olur. Evet ne burada et kelime de. Allah'ın Resulü sizi diriltene, dirilten şeye davet ettiğinde hemen onun davetine icabet edin. Resulullah Efendimiz diriltene davet ediyor. Eğer biz Resulullah Efendimizin davetine icabet edersek, vahyin davetine icabet edersek onunla diriliriz. Yoksa ölü korumunda oluruz. Bunun için de bağlı olmak gerekiyor. Bu istisnasız, herkes için bu böyledir. Allah ayet-i kerimede Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun dediyse bunu emretmiş oldu. Hep beraber toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dediyse bu bağın olması gerekir. Yoksa ben tek başıma, kendi kendime Allah'ın ipine sarılırım dediysek, bu durumda Allah'ın emrini yok saydık. Allah bilmiyor, ben biliyorum demiş şey oldu. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyuruyor, hak olan cemaatten kim kıl kadar ayrılırsa, cahiliye ölümüyle ölür. Yani müşrik olarak ölür. Allah'ın bir kısım emirleri ferdi emirlerdir. İnsanın tek başına yapması gerektiği emirlerdir. Bir kısmının da cemaatle yapılması gereken emirlerdir. Eğer bir yere bağlı olmayayım, bir cemaatin içinde olmayayım dersek bu durumda Allah'ın ipine hep beraber sarılmayı kabul edemedik. Allah'a karşı tahva sahibi olup sorumluluğumuzu yerine getirip sadıklarla beraber olmayı da kabul etmedik. Allah'ın ayetlerini reddetmiş olduk. Aynı şekilde Allah'ın cemaat halinde yapılmasını emrettiği işleri de yok saydık. Kabul edemedik. Bu durumda hiçbir şey de kazanamayız. Tam tersine bir de bakarız ki şeytana dost olmuşuz. Şeytanla beraber olmuşuz. O bizi tuzağına düşürmüş. Evet. Şeytanın tuzağına düşmemek için mutlaka bir cemaat içinde olmak gerekiyor. Cemaatle beraber olmak gerekiyor. Allah bizi cemaat halinde görmek istiyor. Evet. Ferdi olan mesela emirlerden bir tanesi namazdır. Namazı tek başına kıl, kılabiliyorsun ama imkan varsa onu cemaatle kılman gerekiyor. Cemaatle kılmam namazı tek başına kılan namaz arasındaki fark evet, 25 kat farklıdır, 27 kat farklıdır. Onun için ibadeti de aynı şekilde cemaatle yapmaya çalışmak gerekiyor ki Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiş olsun. Hayatı yaşarken, Allah bizi imtihana tabi tutarken bizi kardeşlerimizle insanlarla imtihana tabi tutup kazanma imkanı veriyor. Onun için beraber olmak gerekir. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp bize yaklaşmaya, vasıl olmaya, yolculuğu yapmaya çalışmamız lazım. Bu Allah'ın emri ve bu farz. Evet. Efendim Van'dan Atilla isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Kaza namazı var mıdır? Kaza namazı var mıdır? Namazın kazaya kalması doğru müdür? demek daha doğru bir soru olur. Namazın kazaya kalması asla doğru değildir. Çünkü namazın vaktinde kılınması gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Eğer suyu bulamazsanız tevmim yapın. Bu Allah'ın emriydi. Aynı şekilde ayakta namazı kılamazsanız oturarak kılın. Oturarak kılamazsanız yatarak kılın. Yatarak kılamadınızsa başınızla, gözünüzle kılın buyurdu. Allah ait kelimede ne buyurdu? Herhangi bir tehlike karşısında namazlarınızı binek üzerinde veya yürüyerek kılın. Bu durumda Allah hiçbir açı kapı bırakmadı. Tehlike var. Yürüyorsun veya bir binek üzerindesin namazını binek üzerinde kıl veya yürüyerek kıl dedi. Yürürken namazını kıl dedi. Böyle bu durumda hiç namaz kazaya kalır mı? Namazın kazası olur mu? Olmaz. Namaz bir borç değildir. Bir, e, kula ihsan edilen, ikram edilen bir nimettir, bir şereftir. Kulun o şerefi, o nimeti günde beş sefer alması gerekir. Evet, namaz, ibadet, ruhun gıdasıdır. Nasıl ki bedenin gıdaya ihtiyacı varsa günde iki üç sefer, Aynı şekilde ruhun da günde beş sefer manevi gıdaya, Rabbi ile beraber olmaya ihtiyacı vardır. Rabbinin huzuruna çıkıp Rabbine kene abudû ve yâken esta'în'' demesi gerekir. Yalnız sana abdoluyoruz, yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz demesi gerekir. Bütün gönlüyle Rabbine dönüp bunu söylemesi gerekir. Hem de bunu tekrar tekrar söylemesi gerekir. Yoksa seni alamaz. Rabbi ile beraber olamaz. Manevi olarak Allah'ın ikramına nail olmaz. Örnek veriyoruz. Yani biri 10 gün yemek yemezsen sonra 11. gün ben 10 günün yemekini birden yiyeyim derse yiyebilir mi? Yiyemez. Yese ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Tam tersine ona zarar verir. Namaz için aynı şeyi söylemiyoruz ama Aynı şey namaz için, ibadet için de geçerlidir. Vaktinde yapılması gerekir. Onun için namazın kazası yoktur. Namazın kazası olmaz. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Buna beraber eğer geçmiş namazları varsa, tövbe mahiyetinde, istiğfar mahiyetinde huzura çıkmadığı, davete icabet etmediği için, evet namazı kılıp, tövbe istiğfar edebilir. Efendim İstanbul'dan Ahmet Emre, selamun aleyküm. selam. Hocam sizin kuvanınızdan doya doya yiyen, suyunuzdan kana kana içen başka cemaaten kardeşlerimiz, biz biz diyorlar. Hocam sizi görüp sevmemek imkansız. biz diyenler hakkında ne buyurursunuz? Allah'a emanet demişler. Allah razı olsun. Memmiller kardeştir, Müslümanlar kardeştir. On için ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Kardeşimiz olarak kabul ediyor. Buna beraber hep söylüyoruz. Hangi cemaatten olursa olsun, hangi tarikatten, hangi mezhepten olursa olsun eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa bize düşen onlara yardım etmektir. Destek olmaktır. Manevi olarak ikramda bulunmaktır. Elimizden geleni yapmaktır. Allah'a kul olmak için, Rabbimizin sevgisine layık olmak için, onu hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'na şükretmek için. Evet, mühür, seven demektir. Elbette ki bizi seveni seversin. Ama beraber yolculuk yapmak başka bir şeydir. Yolu beraber yürümek başka bir şeydir. Birinden sorumlu oluyorsun, onu Allah'a taşımakla yükümlüsün, Allah'a dost yapmakla yükümlüsün, onun nefsini tezkiye edip terbiye etmekle yükümlüsün, ona hikmeti öğretmekle, bilmediklerini öğretmekle yükümlüsün. Ötekinden yükümlü değilsin, sorumlu değilsin. Neden? O, bu sorumluluğu kabul etmediği için öğrenmek istiyor, anlamak istiyor. Neyi istiyorsa ona da öyle muamele yapılır. Evet. Yani kim nasıl bir muameleyi istiyorsa, kabul ediyorsa ona da muameleyi öyle yaparız. Nasıl bir yardımı istiyorsa ona da yardımı öyle yapıyoruz. Evet. Efendim bir soruyla beraber inşallah izniniz olsa bir ara Efendim Ceren Yıldı. Selamun Aleyküm Babam Kara Yollarında çalışıyor. Orada çalışan 614 kişi mahkeme açtı. Kazandılar ve kadro aldılar. İkinci mahkemede de gerekenleri yapmadığı için ismi yok ve onlar da mahkemeyi kazandı. Yakın zamanda kadro alacaklar. Babam ve birkaç kişi daha kadro almayacak. Biz ailecek bir haftadır üzgünüz. Tek umudumuz kadroydu maalesef o da olmayacak. İşten çıkma durumu olursa başka yapabileceği hiçbir iş yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nereye başvuru yapabiliriz ya da araya koyacak birileri var mı? Bunu bilemiyoruz. Yalnız dua istiyoruz. Pir Hazretlerine bu durumu sora, sorar mısınız? Bize dua etmesini istiyoruz. Cevabınızı bekliyorum demiş Allah razı olsun. Evet. İnşallah sonu hayır olur kardeşlerimizin. İnşallah. Onlar nasıl yapmışsa aynı şekilde onları da mahkemeye başvurmaları gerekir. Emsal olduğundan dolayı onlara da vermek zorundadır. Biraz gecikse bile aynı şekilde kadroyu ona da vermek zorundadırlar. Çünkü emsali var. Aynı yerde çalışıyorlar sonuçta. Eğer yardım edilmesi gerekiyorsa, avukata ihtiyaç varsa not bıraksınlar. Arkadaşlar, avukat arkadaşlar ilgilensin, baksınlar. İnşallah bir sonu hayır olur. Her ne olursa olsun hayati bir imtihan olarak görmek gerekir. Mutlaka Allah rahmetiyle, muhabbetiyle muamele eder. Hiç endişe etmeye gerek yok. E, sorun sıkıntı yapmaya da gerek yoktur. E, i̇nşallah sonuç itibariyle kendi haklarına kavuşurlar. İnşallah. i̇nşallah. Ben teşekkür olursa. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.